Dikkat! Kırılacak eşya. Yazan Tomris Uyar Seslendiren Hakan Vanlı Yapma Olamaz. Ya gözlerime inanamıyorum. Nereden çıktın sen? Dur dur dur. Geç şöyle bakayım. Dur bir yapayım. Özlemişim. Tüpe düz özlemişim. Karşılaşmadan bilemiyor kişi. Ya nereden geldi aklına sahi uğramak durup dururken? Ha, kaç yıl geçti. Canım sevinmez olur muyum? Deli misin? Birden toparlanamadım da elim ayağım. inanamazsın. yıllardır kimse girmedi şu kapıdan. Eski dostlardan hiçbiri. Geç, geç, geç, geç. Otur şöyle, gevşe. Yo, yo, yo, yo, oraya değil. O koltukta güneş girer insanın gözüne. Şuna geç. Hah, şöyle. Rahat mısın şimdi? Gevşe, gevşe, gevşe. yaslan arkana. <gülüyor> ya nereden? Hay Allah. Ben sormayı unuttum. Ne içersin? Kahve, çay. Kahve yok mu? Neden? Piyasa mı yok? Ne bileyim ben? inan şaka değil, bilmiyorum. Farkında değilim. E çay içeriz öyleyse. Rahatsın değil mi? E, sehpa tozu olabilir yalnız. Fatma Hanım safsaklar toz almayı ara sıra. Şuralarda bir bez olacaktı. Peki, pek haklısın. E ne diyordum? Ya nereden? Tamam, pek sus. E, bir sigara içer misin? Yalnız benimki gavur sigarası. Kızarsın. Kendininkinden yak. Ateş. Çakmak ha. Demek yanmış kibritleri kutuya tıkma huyundan vazgeçtim. Unutmam tabii, unutur muyum? İllet olurdum. Fatma Hanım, lütfen iki demli çay bize. E, kahve yokmuş öyle mi? Hanım okul arkadaşım, eski arkadaşım. Benimkine ince bir dilim limon koyun lütfen. Okul dedim de, yahu sen nerelerdeydin bu ara? Nerelerdeydin? Geçen yıldı galiba Ömer'e rastlamıştım. Senin roman yazdığını söyledi, doğru mu? Oğlanın sana tutkun olduğunu anlamazlıktan gelirdin hep Ama bak izlemiş seni Ben o tür kitapları okumuyorum Daha çok dinlendirici, oyalayıcı kitaplar O yüzden senin ne yazdığını da bilmiyorum, bağışla Benim işim imza atmak Bütün gün imza atmak İmzamı nasıl sevdiğimi ona. Her atışımda imzamın daha bir güzelleştiğini Yerli yerine oturduğunu Tutarlılık kazandığını mı aşık mıyım? Belki. Şu temizliğe, şu tertemiz odayı saran huzura tutkunum. Pırıl pırıl kül tablalarına, güneşi süzerek içeri salıveren şu hışırtılı perdeleri de. Kalın yaprakları bir ayla temizlenip parlatılmış kavuşçuk denen şu bitkiye de. Bunlar dünyanın değişkenliğine, bilinmezliğine, kirine pasına karşı koruyorlar beni. Burada bu odada akşamın altısına kadar güven içindeyim. Güven tut. Öyle bir hastalıktı ki bu, tek belirtisine alışmak yıllar alabilir. Yine de birlikte yaşamak ve geçinmek zorunda olduğum ölümcül bir hastalık. Ona bunlardan söz etmeyeceğim. Buyurun girin. Peki Güler Hanım, siz bırakın ben imzalar. Güler Hanım, tanıştırayım. Hanımefendi okuldan arkadaşım, çok eski. Evet, bakmış ki... Araya giren santralla, sekreterlerle, toplantılarla falan baş edemiyor. Kalkmış uğramış. Ne güzel değil mi? Ansızın yıllar sonra. Evet, meşgul dersiniz. Yalnız Diyarbakır'dan ararlarsa bağlayın lütfen. Canım önemli değil tabii. Önemli bir adamım dersem inanacak mısın sanki? Bu tür meslekler yeni türedi. Biliyorum incelik olsun diye sordun ama... ...bir kere sordun ya yanıt vermek zorundayım. Hep bu doğruculuğumu mu sevmiştin? Yapma. Satış müdürlüğü var. Pazarlama müdürlüğü var. Yeni Türkiye'ye özgü meslekler bunlar. Aslında çalışmıyorum denebilir. Çevren geniş olacak yüreğinde. O zaman sırtını sıvazlıyorlar. Hani fıkradaki gibi. Tanıdığının salık verdiği delikanlının hiçbir şey bilmediğini gören müdür sormuş dayanamayıp. Peki bari cinsellik de yolculuğu seviyor musunuz? Delikanlı evet deyince de patlamış. Öyleyse sett rengidin. <gülüyor> Öyle bir meslek bizimki. Bol bol Anadolu. Ara sıra Avrupa. Çiğ köfteyle viski. Hamburgerle rakı. Adana pavyonlarıyla büyük otel lobileri. Akıl olur gibi değil. Yani bir gün düşünmeye kalksam... Kusmuşum. Leş gibiyim. Havlunun demiri olmasa, tutunamasam... Kusarak biteceğim sanki. Başımı kaldırıp aynaya baktım. Bir zamanlar... İmzam kadar yakışıklı olan yüzüme. kusmak içindeydi. O kadar çok içmemiştim üstelik. İşemeye gitmemeliydim biliyorum. Ayıldım. Yüzümü ve kendimi korumalıydım işemeye gitmeyerek. Kimdi o kadın sahi? Neden getirmişler? İkram. Takma kirpikli, koca memeli, yanakları caht kayısıyla boyanmış bir kadın. kozumatis midir nedir? Belki de iyi bir kızdır kim bilir. Birinin akrabası falandır ama herkes birinin akrabası değil mi? Acaba akşamın hangi saatinde bir kaçamaktan söz ettim o adamlara? Onlar beni ağırlamakla yükümlüler. Ben böyle bir şeyden söz etmesem asla. Neden ettim? İkram, özveri, karşılıklı. Diyarbakır'da mıydı Adana'da adamı. Geçen gün Sheraton'da da oldu aynısı. Kusarak biteceğimi sandım. O ölümcül hastalığın bedenimden yıkanıp gideceğini düşündüm. Adı bin kere değiştirilmiş bir sokak köpeği gibi yeni verilecek bir ada yaraşmayı düşündüm. O kadını belki bir gün sevebileceğimi, bir anlığına ama bu gece asla sevemeyeceğimi, onunla birlikte olmaya katlanamayacağımı, katlanmamakta da aslında ayıp ettiğimi, çünkü cazın hiçbir kusuru, var olmaktan başka hiçbir kusuru olmadığını düşündüm. İt gibi. Leş gibi içtim. İsteseydi de beceremeyecektim. Öylesine. İstemedi. Fırsat bilip kaçtı. Kurtuldum. Ertesi sabah, yıllardan beri ilk kere garip bir mutlulukla uyandım. Ama ona bunlardan söz <gülüyor> ...da dalmışım, kusura bakma. Senin bir okul çayında dediğin şeyleri düşünüyordum bir anlamda. Yıllık okul çayına gözlükle gelmiştin, rüküş mavi ile. <gülüyor> rüküş olmaya büyük özen gösterirdin. <gülüyor> Gizleme, rüküş giysiler, rüküş ilişkiler. Nerede uyuz, gözlüklü, ergenlikli bir oğlan, sen orada. Nerede sakat, yaralı bir hayvan... Sorunların altından kalkamayan yaralı bir insan... <gülüyor> ...sen gene orada... ...sınıfta gözlük takmazken... ...okul çayına gözlüklü gelmen de... ...aynı başkaldırın bir parçası değil miydi? Tabii kızarım... ...hala... ...öğretmen gibiydim... ...dans etmeye için giderdi... İyi dans ederdin üstelik... ...öyleyken benim iyi dans etmemi bağışlayamazdın bir türlü... ...senin yanında hep suçluluk duyardım... ...kolay değil... ...giyim kuşamımdan, sınıfımdan... Sanki aynı sınıftan değilmişiz gibi ilişkilerimden. Ya neden gizlemeli? Nerede kocamemeli, iri kıçlı, gösterişli, bol kahkahalı bir kız? Ben orda. Ezbere bir beğenimiydi bu. Gerçekten kuş beyinli kızlardan mı hoşlanıyordu? Bugün bile bilmiyorum. Haklıydım Bunu bilecek kadar zaman ayırmaktan bile kaçınmıştım kendime. Şimdi kalkıp ona kızıyor. Hiç de öğretmen gibi değil Beni sevdiğine güvenirdim. Resimlerimi gösterdiğim tek arkadaşımdı. Sevgililerimden söz edebildiğim tek kızdı. Kır kahvelerinde çay içerdik, tartışırdık, dolaşırdık. Yalansız dolansız, aşksız bir ilişki. Neden şu yaşının çizgilerini daha o günlerde ele veren bu kadına aşık olmadım? Neden? Çayda ne dediğini anımsıyor musun? Ha? <gülüyor> Pistin ortasında durmuştuk bir an. Kolumu çekmiştin, omzumu hafifçe sıkmıştım. Belki aynı gürültü, uğultu sürüp gidiyordu ama... ...benim kulağım sendeydi. Ne olursun diye yalvarmıştın. Şu çevrende dolaşan kızlara, kadınlara ayırdığın zamanın... ...bir bölümünü kendine ayır. Yeteneklerini bir tanısan. Uykusuz gecelerinde o sesi hep duyarım. Ama ona söz etmeyeceğim bu. Demek benim için o çayın bir karar gecesi olduğunu kavramıştın ha? Ben farkında bile değildim oysa. Söyleseydin ya. Ne mi fark ederdi? Hı, bilmem. Feyza ile bir gün önce ayrılmıştık. Bozuşmuştuk. Anlatmıştım ya sana. Mehveş bambaşka bir kızdı. Dal gibiydi, duyguluydu. Konuşmazdı pek. Boynu eğik, bir erkeği mutlu edebilecek, güvenilir bir kız. Doğru. O gece onun yanından hiç ayrılmadım. İnanmazsın belki... Hala sırılsıklama aşık bana Evi tertemiz tutuyor, çocuğu büyütüyor Hem hiç karışmaz bana Zaten ben evden işe, işten eve Neyime karışacak Hani birine kendimi kaptıracak olsam olmaz ya Diyelim ki oldu Kadını götürecek bir arkadaş evi bile yok Kalmamış Evlenince çevresi boşalıyor kişinin <gülüyor> Yok Mutsuz değilim hayır Bana verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek Benim de mutluluğum bu Öylesiye çalıştıktan sonra akşamları Mehveş'le oğlan televizyon seyrederlerken sedire yığılıp kalmak. Yapmıyorum artık. Boyaları falan bizim olana verdim. Kurslardan zaman ayırabildiğinde boyuyor bir şeyler işte. Biliyorum gerçekten iyi resimlerdi. Sürdürseydim ama dünyada olabilir ressamdan geçilmiyor. Durup dururken neden kalabalık edeyim? Peki pek pek kapatalım bu konuyu. Bir dakika izin ver bana. E, Güler Hanım'a Diyarbakır aramasını söyleyeceğim. Bir çay daha içer miydin? Yok canım ne alıkoyması dedim ya. Benim işim gücüm imza atmak. Güler Hanım da anaç kadındır ha. Beni korur tıpkı karım gibi. Delişmenliğimi dizginler. İstemediğim kişiler aradığında yok der. Demin çıktı der. Benim beceremediğim şeyler bunlar. Temizlik ve yalan söylemek. Bir de aşık olmayı katmalıyım. Beceremediğim bir şey galiba. Bir eksiklik. Ona karımdan söz ederken güvenilir, boynu eğik dedim. Oysa hiç denemedim ki bu sıfatların geçerliğini. Hiç ilgilenmedim ki beni sevmesi yet. Resmi bıraktım. Tehlikeli olabilirdi. Konuşmak da tehlikelidir. İçte biriken sözcükleri boşaltmak. Hele konuşmayı bir kere unutmuşsa Aslında dış görünüşümde değişen hiçbir şey yok. 18 yaşındaki kilomdayım. Kadınların ilgisini çekiyorum. Ama ne önemi var? Bir şey sızlıyor, bir eksiklik, bir özlem. Günlük cinselliğime yansıyan tutkuyu silip götüren bir sızı. Bir korku getiriyor yedeğinde Ya bir gün bunca yıl kafamda biriktirdiğim sözcükler boşalaverirsen Çene kemiklerim açılırsa Beynime üşüşen imgeleri durduramazsam Ya eve bir gün yirmi dakika gecikirsem Kitaba bakıyordun? Niye gözlerinde oldu ki? <gülüyor> ha evet Adı Romeo yanılgısı Ne var bunda? Sen bizlerden bile isteye senin deyiminle Yoz ilişkilerden Kent soylu hüzünlerinden Anladığım kadarıyla Gönül verdiğin dünya görüşü doğrultusunda Sağlıklı bir çevreye girmiş Kalıbımı basarım Aşk evliliği yapmışsındır Okulun bahçesindeki çınara bile aşıktın sen Ama bir dalını koparıp Doğum gününde getirdin diye Ne hanım evlatlığım kalmıştı ne de burcuvalı Gittin işte Biliyor musun haklıydın Ara sıra sana imlendiğim de oldu ...alabildiğine dürüsttün çünkü. Yalanın hemen belli olurdu. Yüzünden okunurdu. Kendini sertleştirme çabanda haklıydı. Sevindim senin adına. Başarına. Biliyorum, uğramazsın buraya bir daha. Ben de uğramanı istemem zaten. Hep bunları konuşmak yoracak bizi. Yarasız. Haftaya Diyarbakır'dayım. Önümüzdeki ay Hollanda'da. Aa, kalkıyor musun? E tabii de... E, dur... Dur, dur şimdi, dur bir dakika ya. Dur, dur. Şimdi yeni geldi aklıma. Bir derdin olmasaydı... Kendimden söz etmekten sana... Neyin var? Neyin var şekerim? Neyin var canın? Bir yerin mi arıyor? Ne?